Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammelin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili arkadaşlar, meridian Genç'te peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığını konuşuyoruz sizlerle beraber. Hazreti Adem'den başladık bu 13. beraberliğimiz. Henüz tamamlayamadık. Son olarak Kur'an-ı Kerim'den İnsan Suresinin birinci ayet kelimesini sizinle görmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bu ayetleri Elmalı Hamdi Yazı'nın merhumun tefsirinden özetlemeye çalışıyoruz. Ee, onu da okuduktan sonra birlikte e, umuyorum bugün İslam Hanzibetinden Adem maddesine bir göz atma fırsatımız olur. Ee, belki sonra bir ders daha e, efendim... İbn Muhtaddin İbni, İbni Arabi'nin Fususül Hikeminden e, Hazreti Adem'e ayırdığı bölümü birlikte okuyarak onun üzerine e, efendim görüşlerimizi ifade ederek olabildiğince ve Bilhassa da bizim burada yapmaya çalıştığımız e, bunlardan biz kendimiz için nasıl sonuçlar çıkarmalıyız bizim günlük hayatımıza ahlakımıza kişiliğimize e, hayat tarzımıza bunlar nasıl ışık tutabilir onları onlara dair bir iki kelam edebiliriz ve böylece e, tahmin ediyorum 13-14 derste bu e, bölümü tamamlamış olacağız şimdi arkadaşlar insan Suresinin 1. ayet-i kerimesi e, aslında çok fazla e, bir hüküm bildirmez Hazreti Adem hakkında e, fakat üzerine çok yorumlar yapılmıştır çünkü bugün çok çok tartıştığımız yaratılışın nasıl vuku bu bulduğuyla ilgili işaretler barındıran küçük bir cümledir bu birinci ayet kelime. kerime. Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâ alel insâni hînum mined dehri lem yekun şey'en medkûrâ. Cümle bu kadar. Aşağı yukarı meali, efendim, insan anılmaya değer bir şey değilken üzerinden çokça zaman geçmedi mi? Zamandan çok bir uzun bir bölüm insanın üzerinden geçmedi mi? diyor ayet kelime bize. Ee, insan ol, i̇nsanın üzerinden öyle uzun bir zaman geçti ki o vakit o anılmaya değer bir şey bile değildi şeklinde de e, yapılabilir mi al. Şimdi arkadaşlar e, burada isterseniz parçalayarak. Gidelim. Ee, Elmalhamdi Azir Merhum da böyle e, yapmış kelime kelime meal vermiş ve sonra topluca bir neticeye bağlamış. Önce hel e, edatıyla başlıyor. Hel Arapça'da soru edatı olarak bilinir. Efendim mıdır diye, diye çevirebiliriz. Ee, hel eta alal insan. Haynümine <gülüyor> değer, lan şey anmadık ora. anılmaya değer bir şey değilken, onun üzerinden çokça zaman geçmedi mi diye çevirebiliriz kelime kelime. E, fakat bakıyoruz tefsire elmalı merhum burada aslında her edatının üç ayrı şekilde kullanıldığını söylüyor. E, bunlardan birincisi işte bizim söylediğimiz soru edatı, e, ikinci cümleye yani soru anlamı veren edat. İkincisi Ma manasına nefi edatı yani olumsuzluk edatı. Helha da illa beşer o bir insan değil mi yani insan anlamında ee, efendim e, ve burada olduğu gibi kat manasına ispat içindir diyor yani buradaki hel soru anlamı vermez cümleye diyor ee, tam tersine efendim tekit yani insanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken oldukça uzun bir zaman geçtiğini e, tekit eden, bunu e, vurgulayan bir ifade, anlama gelir diyor. Ve burada da e, bu şekilde kabul edildiğinde diyor, kendisi böyle kabul ediyor, buradaki heli. E, iki türlü e, bu tevkidi alabiliriz diyor. Birincisi, hakikaten geldi yaklaştı yani hakikaten insanın üzerinden çok zaman geçti anlamında. Ya da geldi mi geldi geldi mi geldi geldi ya anlamında alabiliriz diyor ve eğer bunu geldi ya yani hakikaten geldi anlamında alırsak bununla insanın hilkatinin tekvin tarihinde teehürü tahkik ve tak, ta, e, takrir olunmuştur diyor böyle kabul ettiğimiz takdirde diyor yani ne demiş oluyor arkadaşlar insanın yaratılışı bütün yaratılış tarihinde en sona bırakılmıştır, tehir edilmiştir. İşte bu insanın yaratılışının o yaratılış sürecinin sonlarına geldiğini e, biz e, buradaki helden anlıyoruz diyor. Peki bunun hikmeti nedir? İşte burada kurduğu uzunca bir cümle var. E, say, saysam diye aklımdan geçirdim. Kaç tane cümleden oluşuyor bu cümle diye fakat saymadım Arkadaşlar. Elmalı merhum bu cümleleriyle meşhurdur. Yani çok uzun fakat içerisinde hiçbir düşüklük olmayan, özne yüklem uyumsuzluğu olmayan etraflı muhteşem, muhkem cümleler kurar. Şimdi bunun hikmeti nedir? Tekrar toparlayalım arkadaşlar. Neyin hikmetinden bahsediyoruz şurada? İşte bu İnsan Suresinin birinci ayeti kelimesinin başındaki hel takısı... Ee, insanın yaratılışıyla alemin yaratılışı arasında uzun bir yani müddeti bilinmeyen müddeti bizim tarafımızdan bilinmeyen uzun bir sürenin geçtiğini ve insanın bütün o yaratılışın en sonunda e, yaratıldığını ifade eder bu hel diyor İşte bunun hikmeti nedir insanın bu en sona bırakılması insanın yaratılışının en sona bırakılmasının hikmeti nedir onu söyleyecek şimdi derece derece terbiye ve istifaa ile tekemmül ettirilerek mebde ve gayeyi anlayacak marifetullah ile sırrı teklife kabil bir hale getirilerek kendi şuur ve gayretiyle ileri doğru daha yüksek bir hayata istifaa için sureyi mülkün başında geçtiği üzere İmtihan ve iptila meydanına sevk olduğu anlatılacak ve şükrünü bilmeyip bu vazifeten kaçınmak için kâfirlik edenlerin felaketleriyle şükrünü bilip vazifelerini yapan Ebrar'ın temiz ruhları ve tarzı mesaileri ve anın semeresi olarak ahirette erdikleri hayatın zevkleri tasvir olunacaktır. Ee, ne dedi şimdi burada arkadaşlar? Bir defa ee, tekrar edecek olursak kullandığı ifadeleri sizdeki çağrışımlarını da doğrusu duymak isterdim ee, siz de bir düşünün yani ben bundan ne anlıyorum diye derece derece terbiye ve istifa. bu terbiyeyi bizim lisanımızdaki dar anlamıyla bir çocuğun eğitilmesi, adab-ı muhaşeret öğretilmesi gibi bir terbiye diye düşünmeyin ee, Rab isminin e, türetildiği mastardır terbiye mastarı ve bir şeyi ilkel halinden alıp ham ham halinden alıp e, onun potansiyelinde var olan en mütekamil, en gelişmiş haline dönüştürmek için aşama aşama aşamalardan geçirerek, dönüştürerek onu yükseltmek demek terbiye. E, Rab isminin izah edildiği yerlere bakabilirsiniz. Çocuk terbiyesi de aslında budur. Onu ham haliyle alıp o dünyaya geldiği bütün o potansiyeli içinde ortaya çıkmamış haliyle alıp e, efendim aşama aşama aşamalardan geçirerek o potansiyeli en mütekamül, en gelişmiş şekilde ortaya koyabileceği bir seviyeye onu getirmek. Şimdi insanı da işte böyle diyor allah Teala derece derece terbiye ve ıstıfa ile tekemmül ettirerek yani burada bir e, mükemmelleşme ve bunun da bir süreç içerisinde aşamalardan geçerek olduğunu söylüyor e, efendim mebde ve gayeyi anlayacak yani nereden geldiğini, nereye gittiğini hayatın anlamını burada niçin bulunduğunu kavrayabilecek o deruni fikre e, ve kendisine bu anlama dair ilka edilecek olan e, vahyi bilgiyi anlamaya e, o donanıma haiz olarak efendim insanın ee, o aşamaya getirilmiş olmasından bahsediyor. Yani burada bildiğimiz bir e, tekamülden bahsediyor arkadaşlar. Ee, ve marifetullah ile sırrı teklife kabil hale getirilerek, sırrı teklif dediği de yani insanın sorumlu tutulması demek. E, teklif mükellef olmak, yani insanın ilahi vahye muhatap olarak hayatından kendinden ve kendisine emanet olarak verilen bütün mahlukattan ve o mahlukatı kullanma kapasitesinden efendim Allah huzurunda hesap verebilecek donanıma o mevkiye kabil bunu kuşanmış hale getirilerek ve kendi şuur ve gayretiyle yani onu insana öyle bir ...derinlik, öyle bir zeka, kavrayış, manevi yetenek veriyor ki... ...Allah Teala önce insanı bunu almaya hazır hale getiriyor. burada bu, bu da böyle şak diye bir gecede, bir günde, bir saatin içinde değil... ...bir süreç içerisinde bunun olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? حَيْنُمْ dehri Yani zamanın içinde kimsenin sayamayacağı, kimsenin bilemeyeceği kadar uzun bir süreç içerisinde... ...bu tekamülün olduğunu anlıyoruz. Efendim ve oradan da yani Cenab-ı Hak onu belli bir seviyeye kadar getiriyor. Oradan sonra da kendi şuur ve gayretiyle ileri doğru daha yüksek bir hayata yani kendisini Allah Teala bir noktaya getirdikten sonra yaratılışındaki mükemmelleştirmeyi uzun bir süre içerisinde kendisi o noktadan itibaren daha yüksek bir hayata istifa istifa seçe seçe, seçe yükselmek demek. Burada da aynı şekilde terbiyede olduğu gibi bir ayıklanma, seçilme ve yükselme var efendim istifa, seçilmiş seçkin bir yaratık haline getirecek kendisini insan yani Allah'ın onu getirdiği o mükemmel konumdan sonra o ilk ivmeyi, o ilk kapasiteyi Allah ona verdikten sonra oradan sonra ileriye doğru artık kendisi götürebilir. İnsan kendini ilerletebilir. Peki bunu da niçin yapacak? Yine cümlede devam ediyor gerekçeler açıklanmaya, bu hikmet açıklanmaya. Arkadaşlar Sure-i Mülk'ün yani Mülk Suresinin başında geçtiği üzere orada ne demişti Cenab-ı Hak? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا demişti. Ee, Allah hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel davranacak diye sizi imtihan etmek için yarattı demişti. Mülk Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. İşte orada geçtiği üzere imtihan ve iptila meydanına sevk olduğu anlatılacak insana. Yani sen burada... İmtihan edilmek üzere bulunuyorsun. Çeşitli belalara maruz kalarak o bela da burada imtihan anlamındadır aslında. Ve tela İbrahime Rabbuhu bir kelimatini ayet-i hatırlayalım Bakara suresinden. Efendim e, o imtihanın sırrını anlayacak, kendisine bu anlatılacak ve şu öğretilecek, şu gösterilecek ona şükrünü bilemeyip yani bu insan olmanın bu kadar özenle, bu kadar derin Vukufiyet kabiliyetiyle yani e, felsefi bir yetenek metafizik bir yetenekle e, efendim ve bütün hani o mahlukatı idare edebilecek zeka ve akıl gücüyle yaratılmış olmanın şükrünü bilmeyip bu vazifeden kaçınmak için kafirlik edenlerin felaketleriyle şükrünü bilip vazifelerini yapan ebrarın iyilerin temiz ruhları ve tarzı mesaileri Anlatılacak insana ve insan bunu ayırt edebilecek. Yani ben şükredersem, bu nimetlere şükredersem, iyilik yolunu tutarsam benim sonum ne olur? Efendim bu nimetleri inkar eder, efendim nankörlük edersem, küfret saparsam nasıl bir felaketle karşılaşırım? İşte bunları idrak edecek bu ikisi arasındaki farkı. Bunların tarzı mesaileri yani nasıl yaşadıkları nasıl bu hayatı sürdürdükleri ve onun semeresi olarak bu yaşam tarzlarının bu seçtikleri gidişatın semeresi olarak da ahirette erdikleri hayatın zevkleri yani sonuçta ne olacak nasıl hazlar nasıl bir neticeyle karşılaşacaklar. Efendim bunların hepsi işte insana tasvir olunacak bunların hepsini anlayacak donanıma getirildi insan. Bu bilgileri alacak, kavrayacak, içinde işleyecek, daha evi kendini daha ileriye götürecek, efendim bir kapasiteyle insan yaratıldı. Fakat bu yaratılış arkadaşlar, hiyun <gülüyor> mined az veya çok zamanın mahdut bir müddeti diyor buna Elmalı Merhum. Dehir mutlak anlamda zaman, hiyin ise başı ve sonu olan yani ma, sınırlı bir e, zaman. Efendim bu mutlak zamanın içerisinde başı ve sonu belli olan bir zamanı işgal etti Hazret, e, Hazreti insanın yani burada tırnak içinde insandan bahsediliyor çünkü e, yaratılması e, insan demişken hal eta alal in, insani ifadesinde. Ve buradaki insanla kast hem bildiğimiz Hazreti Adem yani bir şahıs bir fert olarak Hazreti Adem hem de Beni Adem yani bütün insan oğulları, insan evlatları, Adem'in evlatları olan bütün insanların kast eden cinsi insan yani insan cinsinden, insan türünden bahsedilmektedir. Burada bu bütün insanlar için geçerlidir diyor Elmalı Merhum. Bunun üzerine arkadaşlar şu ana kadar konuştuklarımızdan şu çıkıyor diyor. Şu muhakkak ki insan cinsi alemin hilkatinden hayli müddet sonra yaratılmıştır. Alemin hilkatiyle yaratılmasıyla başlayan dehirden yani evre alem bütün bu varlık yokluktan varlığa çıktığı zaman başlayan dehirden yani zamandan insan cinsinin yaratılmasına kadar sizin için meçhul ve ma bu iki hat ile mahdut yani alemin yaratılmasıyla başlayıp Adem'in yaratılmasıyla neticelenen bir müddet cereyan etmiştir. Ve insana ancak o zaman e, sıra gelmiştir yaratılmasına. Lem yekun şey em mevkura ve bu süre içerisinde de insan anılmaya değer bir şey değildi diyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ben hani e, bunu açıkça söyleyebiliriz. E, yaratılışın e, aşamalardan geçerek efendim uzun bir süre içerisinde sadece insanın yaratılışının değil ben bütün yaratılışın da böyle olduğu kanaatindeyim. Efendim e, cereyan ettiğini gösteriyor yani bildiğimiz anlamda e, tüylerinizi kendi kendi olmasın evrimin e, yaratılış için söz konusu olduğunu biz bu ayet kelimeden anlıyoruz ve nitekim hem müfessirler arasında hem diğer İslam alimleri arasında e, Yaratılışın uzun bir zaman aldığını özellikle ayet ayet kelimi açıkça zaten insanın Yaratılışının da böyle olduğunu söylüyor e, Bunu çok eski dönemlerden beri kabul etmişlerdir. Peki bu dönen tartışma nedir şu anda? Ben tabi evrim teorisine oturup bir bilim gözlüğüyle incelemiş değilim. Bir bilim zihniyetiyle incelemiş değilim. O bakımdan onun çuvalladığı yerleri, boşluklarını adı üzerinde bir teori zaten. Efendim size açıklayacak durumda da değilim. Bunu yapan pek çok bilim insanı var. Onlardan istifade edebilirsiniz. Ben bir e, vaiz olarak size şu kadarını söyleyebilirim arkadaşlar. Beni en baştan beri yani 40 yıldır belki bunu söylüyorum zaten yeni bir şey de değil. E, hatta söylediğim zamanlar ve mekanlar bile şu anda gözümün önüne geliyor. E, arkadaşlar Allah Teala insanı isterse bir çırpıda bir anda yani yaratsın. İsterse yüzlerce, binlerce, milyonlarca yıl alan bu arada geçtiği gibi yani bir süresi bile söylenemeyecek kadar çok uzun bir süre içerisinde yaratmış olsun. İsterse bir başka canlıdan tedricen insana dönüştürmüş olsun o canlıyı yani bugün evrim teorisine söylendiği gibi. Bunlar beni hiç rahatsız etmiyor arkadaşlar Tabii sizler farklı düşünebilirsiniz ben kendi düşüncemi sizinle paylaşıyorum şu anda çünkü burada aslolar şudur bunu kim diledi bunu kim yaptı yani yaratıcıyı inkar etmediğimiz sürece yaratılış için şöyle oldu ya da böyle oldu ya da şu şekilde oldu gibi birbirinden farklı iddialarda bulunmamız ancak bir teoridir adı üzerinde. Asıl olan bunu kimin yaptığını e, yaptığı konusunda ne düşündüğümüzdür. Yani insanı mümin yapan ve münkir yapan işin burasıdır. E, yani insanın veya herhangi bir canlının işte şu şekilde yaratıldığını söylemesi bilimin onun Tanrı'yı inkar etmek anlamına geldiğini nereden çıkarıyoruz değil mi? Yani bunun üzerinde asıl bizim durmamız gerekiyor. Efendim bir şeyin nasıl yapıldığını e, çözebiliyor olmamız onun kendi kendine olduğu anlamına zorunlu olarak yani neden gelsin? Bir şeyin nasıl yapıldığını çözebiliyor olmamız onun birisi tarafından bir güç tarafından yapıldığını inkar etmemizi zorunlu kılar mı? E, asıl bunun üzerinde düşünmeliyiz. Şimdi gelelim ayet kelimenin sonundaki lem yakın şey em bu bütün bu süreç içerisinde, anılmaya değer bir şey değildi ifadesi ile ilgili Elmalı'nın merhumun neler söylediğine diyor ki o müddet zarfında insan anılır yani bu nam ile yani insan diye tanınır bir şey olmamıştır dikkat edin hiçbir şey olmamış değil yani bu sırada insan yoktu demiyor Allah Teala o hinnumine dehri o süre içerisinde insan hiç yoktu demiyor Hiçbir şey olmamış değil, mezkür bir şey olmamıştır. Yani bahsetmeye değer, adı geçecek bir şey değil. Bugün insan ünvanıyla tasavvur olunup zikrolunan cins vücut bulmamıştı. Ancak insan ünvanıyla tanınmayan bir şey olmuştu o süre içerisinde. Bidayetinde ilk maddeleri olan anasır. Yani insanın esas unsurları, bütün varlığın esas unsurları, meadin, madenler. Sonra onlardan tavır tavır yaratılıp, aşama aşama yaratılıp mütevasıt maddeleri olan, orta seviyedeki maddeler olan nebati ve hayvani gıdalar. Sonra onlardan süzülen ve yakın maddesi, yani insana en yakın madde olan nutfeye doğru pey. Etvar ve meratip içinde aşamalar içerisinde gelen bir şey olmuş. Lakin insan diye mezkür olan şey olmamıştı diyor Elm Hamdi Yazır. Artık buna ekleyecek hiçbir cümlemiz bile yok. Hakikat insanın her ferdi gibi cinsi de yani tek tek bütün insanlarda olduğu gibi insan cinsi de insan türü de kadim değildir. Yani bir evveli var bir başlangıcı var hadistir. Sonradan meydana gelmiştir. Hem dehrin başlangıcından, alemin hilkatinden çok sonra vücuda gelmiştir. Bu ayet bu ayet kelimeden biz bunu anlıyoruz diyor. Ben hepinize insan suresinin e, tamamını zaten adı üzerinde insanoğlundan bahseden bir sure e, tefsiriyle birlikte okumanızı tavsiye ediyorum. Gelelim bugün size e, hem bu surenin tefsirini tamamlar mahiyette hem de bugüne kadar anlattığımız konuları özetler mahiyette. İslam Ansiklopedisi'nden Adem maddesini de size özetlemek. Ee, dediğim gibi son bir ders olarak da e, efendim e, Muhittin İbni Arabi'den Hazreti Adem'den bahseden bölümü e, son bir ders olarak bir sonraki derste işleyip e, Hazreti Adem bahsini kapatmak istiyorum arkadaşlar. İslam Ansiklopedisi'ne baktığımızda Efendim Hazreti Adem'in öne çıkan üç isminden bahsediliyor. Birincisi Adem kelimesi. Kökü itibariyle ihtilaflıdır. Detaylara antiklopediden bakarsınız. Bir diğeri Ebul Beşer insanlığın babası. Bir diğeri de Safiyullah yani Allah'ın seçkin kıldığı kişi. Ee, istifa arkadaşlar her nasıl diyelim her aşamada ee, en seçkin nitelikleri bir araya toplayıp bir sonraki aşamaya aktara aktara böyle seçe seçe e, en nihai noktada en mükemmel haline getirmek demek ki Peygamber Efendimizin e, en çok bilinen ikinci ismi Mustafa Muhammed Mustafa diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem bu demektir. Yani Hz. Adem'den itibaren en seçkin nitelikleri e, insani nitelikler olarak seçilmiştir onun soyu. Efendim Ve peygamberimiz de böylece seçkin kılınmış hem soy itibariyle yani genetik özellikler, kalıtsal özellikler itibariyle hem de kendi çağındaki bütün insanlar içerisinden seçilmiş anlamına geliyor. İşte Hz. Adem'in yaratılışında da böyle bir süzüle süzüle tavırdan tavıra halden hale geçilerek seçile seçile yaratılma var. Safiyullah da bu seçilmeyi ifade ediyor. Ee, Ankrepit de arkadaşlar İnsan Suresinin bu birinci ayet kelimesi sizlerle birlikte okuduğumuz bu ayet kelimeli ile başlıyor. İnsanın üzerinden öyle uzun bir zaman geçti ki o vakit o anılmaya değer bir şey bile değildi mealindeki ayetten Hazreti Adem'in yaratılışından bedeni ve ruhi yönleriyle tam bir insan haline gelmesine kadar uzun bir zaman geçtiği manası çıkarılabilir. Gerçek insanın düşünen nefs olduğunun kabul edilmesi halinde yani insan bedeniyle mi insandır yoksa düşünmeye başladıktan sonra konuşmaya başladıktan sonra bilhassa fikir, düşünce ve lisan üretmeye başladıktan sonra mı insandır? Gerçek insanın düşünen nefs olduğunun kabul edilmesi halinde bedenin bu nefsi yahut ruhu kabullenecek duruma gelinceye kadar uzun bir gelişme devresi geçirdiğini düşünmek mümkündür. Böyle anlaşılıyor. Ancak bu gelişme hiçbir zaman ilahi irade ve kudretin tesiri olmaksızın e, tabi bir tekamül şeklinde anlaşılmamalıdır. Yani ne zaman e, biz e, şunu çıkarıyorum ben buradan şahsen arkadaşlar. Yaratılışta e, bir tedriciliği yani derece derece aşama aşama yaratılmayı ve bunun tabii ki doğal sonucu olarak efendim tekamülü yani kabul ettiğimiz takdirde tek az önce söylediğim gibi bunun doğal sonucu bunun kendiliğinden olduğu dolayısıyla bir yaratıcıya ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez bu süreci de yöneten bu sü bu süreci de kendi rastgeleliğe bırakmayan bir düzenleyici bir yaratıcı var ha en baştan planlamıştır orasını ben bilemem yani en baştan öyle bir şekilde planlamıştır ki süreç hiç aksamadan işlemiştir ama Rab ismi Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar alemi hiçbir zaman kendi haline bırakmadığı anlamına gelir Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın yaratmaya her an devam ettiğini biz biliyoruz. Yani o yaratma işlemi başlanmış bitmiş ve yaratıcı da böyle işte köşesine çekilmiş uzaktan seyrediyor. Artık kendi haline bırakmış bu anlama gelmez. Çünkü biz bile her an sürekli yaratılıyoruz. Vücudumuzda bir takım hücreler ölüyor bir takım hücreler yaratılıyor. Kainat öyle hakeza bunu biliyoruz. Yani yaratıcıyı ve o yaratıcının, o yaratıcının kainat üzerindeki tasarrufunu, Rab'liğini, yöneticiliğini e, kabul ettiğimiz sürece bu yaratılışın nasıl olduğuna ilişkin teorileri kabul etmemizde ya da onları tartışmamızda hiçbir sakınca yok itikadi açıdan. Ayrıca Adem'in herhangi bir başka canlıdan tekamül suretiyle değil topraktan ve tamamıyla bağımsız bir canlı türün ilk atası yeryüzünde öteki bütün canlı ve cansız varlıkların aksine yükümlü ve sorumlu tutulan ve bunun için gerekli manevi, ahlaki, zihni ve psikolojik kabiliyetlerle donatılmış bir varlık olarak yaratıldığı tartışmaya yer vermeyecek şekilde sayısız ayette vurgulanmıştır arkadaşlar. Yani özetleyecek olursak Hz. Adem'in bir başka canlıdan evrilerek yaratıldığına dair hiçbir işaret yok. Tam tersine topraktan aşama ama aşamalardan geçirilmek suretiyle çok uzun bir zaman içerisinde o ruhu kabul edene kadar ruhu kabul edip tırnak içerisinde insan olup vahye muhatap olma aşamasına gelene kadar üzerinden çok uzun bir zaman geçtiğini ve o süre içerisinde aşama aşama yetkinleştirildiğini anlıyoruz. Fakat bunun bir başka canlıdan dönüşme suretinde yani bugünkü evrim teorisinde söylediği gibi. ...olduğuna dair hiçbir işaret yok. E, ve üstelik de bütün bu aşamalarda... ...bu süreci yaratan, yöneten, kontrol eden... E, alemlerin Rabbi Allah Teala. Ayetlerde hem Adem'in hem de onun soyunun... ...yeryüzünün halifeleri olduğu... ...Allah'ın kendilerine verdiği... ...akli, zihni, ahlaki ve benzeri meziyetlerden... ...dolayısıyla... Hem Allah'a ibadet eden hem de yeryüzünde Allah'ın hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayan ayrıca diğer birçok varlık türleri de kendi hizmetinde kullanabilen varlık olduğuna dikkat çekilir. İnsan budur arkadaşlar. Yeryüzündeki bütün mahlukatın zaten inşallah bir sonraki beraberliğimizde Muhittin bin Arabi bunun altını çok ısrarla çizecek. İnsan bütün donanımı dikkate alındığında Bilhassa da manevi donanımı, maneviden kastımız burada hem zihinsel hem ruhsal kapasitesi açısından efendim bütün alemin nihai gayesidir. Yani bütün alem adeta insan için yaratılmıştır, en mükemmel varlıktır ve bütün alemi kendisi için, kendi hizmetinde kullanabilecek kudreti haizdir. Hazreti Adem ve onun soyunun diğer birçok varlıktan daha üstün ve değerli sayılmasının temelinde yani hangi özelliğiyle üstün sayılıyor? Allah'ın onlara verdiği bilgi gücü bulunduğu söylenebilir. Yani mesela benim buradan çıkardığım sonuç arkadaşlar hani canınız sıkılmasın ama Allah'ın insana verdiği bu aklı, bu ruhu, bu, bu yükselme kapasitesini meleklerin de üstüne çıkma, Allah'a en yakın varlıklardan olma... Kapasitesini hiç kullanmadığımız takdirde bu üstünlüğümüz de yani cinsimiz adına değil ama bizim şahsımız adına çok sorgulanabilir durumdadır. Çünkü şöyle düşünün yani diyorsunuz ki işte şu kalem bu kalemden daha güzel. Niçin? İşte faraza, farazi söylüyorum. İşte mürekkebi çok düzgün akıyor, hiç kurumuyor yani kalemde mürekkep kurumuyor, takılmıyor diyorsunuz o niteliğiyle bu kalem diğer bütün kalemlerden üstün diyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz ki o niteliği gerçekleştirmiyor bu kalem. O zaman üstünlüğünü de kaybediyor. Öyle değil mi arkadaşlar? İşte insan da şu niteliğiyle diğer varlıklardan üstündür dediğimizde eğer insan tek insan cinsi şey e, ferdi için söylüyorum, cinsi için değil. Ve herhangi bir insan A şahsı bu nitelikleri hiç işlemiyorsa, hiç kullanmıyorsa, geliştirmiyorsa Efendim o nitelikleri onda göremiyorsak o zaman o bütün insan cinsi için değil ama o şahıs için bu üstünlüğü kaybettiğini söyleyebiliriz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar aklını kullanmayıp ruhunu, ruhunun arayışını aklıyla kavrayıp ve o ruhun arayışına cevap vermeyip tam tersine dürtülerinin hazlarının peşinden giden bu aklın şartelini indirenler için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlar hayvandırlar hatta hayvandan daha aşağıdırlar diyor. Yani insani meziyetlerini ulaikekel en'ami belhum adal diyerek insani meziyetlerini kaybettiklerini, hayvandan bile daha aşağı olduklarını çünkü hayvanların en azından akılları olmadığı için dürtüsel hareket etmeleri onların doğalarının icabı. Fakat insana bu dürtüleri kontrol edebilecek. Ve işte az önce Elmalı merhumun söylediği gibi mebdebe ve meadı nereden geliyorum nereye gidiyorum niçin buradayım burada bulunuşumun gayesi ne beni nasıl bir istikbal bekliyor bunları düşünebilecek bir düşünme gücü ve bu vardığı hakikat yani ulaştığı manayı hayatına uyarlayabilecek bir irade gücü bu ikisini bir arada düşünmemiz gerektiği kanaatimdeyim ben hep düşünce gücü üzerine çok fazla vurgu yapılır. Ee, arkadaşlar <gülüyor> acizane kanaatim yani benim şahsımla ilgili e, söylüyorum bunu e, dünyanın en güzel düşüncelerine en iyi fikirlerine en muhteşem bilgilerine sahip olabilirim ama bu fikirleri bu düşünceleri bu kanaatleri e, hayatıma ahlakıma davranışlarıma aktaracak irade gücünden mahrumsam onlar da bana pek bir şey katmaz tersine sorumluluğumu artırır diye bakıyorum arkadaşlar. İşte insanın bu üstünlüğü bilgi gücünden geldiği söylenebilir. Bilgi gibi bir meziyet ve imtiyaza sahip olmak meleklerin bile Adem'e secde etmesini gerektirdiğine göre... ...hatırlayın en baştaki sohbetlerimizde bunu konuşmuştuk. Bakara suresinden başlamıştık. Efendim Melekler ne zaman Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e secde ettiler? Ona ruh üflendikten sonra ve Adem'in üstünlüğünü gördükten sonra meleklerin bile Adem'e secde etmesini gerektirdiğine göre insanoğlu aynı meziyet sayesinde tabiattaki birçok varlığa ve güçlere hakim olup eşyaya şekil verme ve onları kendi yararına kullanma kabiliyetinde yaratılmıştır. İslam'da. Allah'tan başkasına ibadet maksadıyla secde etmek küfür olduğundan meleklerin Hazreti Adem'e secdesi İslam alimlerince ibadet secdesi değil saygı secdesi ve bir nevi biat. Yani melekler insanoğluna biat etmiştir arkadaşlar. Melekler bize hizmet eder. Melekler bizi hayra davet eder. Melekler güzel şeyler yaptığımız zaman içimizdeki sevinç, yanlış şeyler yaptığımız zaman içimizdeki darlık bunları melekler bize Nef eder diye, e, affedersiniz nef eder. Yani üfler, içimize bunları üfler diye düşünüyorum. E, her zaman bizim yardımcılarımızdırlar. Hatta kiramen katibin melekleri için bile e, böyle ifadeler vardır, rivayetler vardır. E, işte biliyorsunuz sağ omuzumuzdaki melek e, iyiliklerimizi yazar. Sol omuzumuzdaki melek e, günahlarımızı ve yanlışlarımızı yazar. E, bir rivayete göre sağ omuzumuzdaki melek... Ee, sol omuzdurumuzdaki meleğe başkan tayin edilmiştir ve insan ne zaman bir hata işlese sağ omuzdaki melek e, der ki bekle belki tevbe eder o kişiyi beş, üzerinden beş namaz vakti geçene kadar bekletir e, der rivayet dolayısıyla melekler de bizim yardımcılarımızdır bize biat etmişlerdir yaratılışta Hazreti Adem'e secde ederek Hazreti Adem ve onları da incitmemek gerekir yani Hani yaşantımızda böyle melekleri de dikkate alacak şekilde evimizi, barkımızı, günlük hayatımızı, meleklerin mesela peygamber efendimizin kötü kokan şeyler yememesi, yediği zaman hemen ağzını temizlemesi, Efendim e, dişlerinin ve ağzının temizliğine çok önem vermesi, güzel kokuyu sevmesi bunlar hep meleklerle bağlantı kurarak ifade eder peygamber efendimiz. Hazreti Adem ve eşinin şeytanın ivasına kapılmaları, pişmanlık duymaları ve tevbe etmeleri, tevbelerinin kabul edilmesi, cennetten çıkarılmaları gibi hadiseler onların soyunun dünya hayatına ait macerasının bir hula hasası gibidir. Adeta e, bu dünyadaki hayatımızın da bir özeti bize bu hikayeyle sunulmuş oluyor diyor İslam az Köpetsinde Süleyman Hayri Bolay'ın yazdığı Adem maddesindeki Süleyman Hayri Bolay'ın yazdığı bölümü böylece size özetlemiş oldum evet arkadaşlar inşallah bir sonraki beraberliğimizde Muhittin bin Arabi'den Adem faslını özetleyerek bu konuyu da burada bitirmiş olacağız hepinize Allah'a emanet ediyorum ve her birimizin İçerisinde mevcut bulunan Rabbimizin bizi yaratırken oraya yerleştirdiği tırnak içerisinde Hazreti Adem potansiyelini açığa çıkarmamızı, bunun önündeki engellerin gelip geçici engeller ve bu konudaki küçük imtihanlar olarak görüp oralara takılmamamızı diliyorum allah Teala'dan saygılar, hürmetler herkese.